Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün konuğumuz Melike Bayık. Melike Bayık, Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak dersler vermekte. Aynı zamanda sanat danışmanı ve kreatör olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisiyle Ketebe yayınlarından çıkan Kültür Sanat Yönetimi kitabındaki günümüzde günümüzde sanat danışmanlığının bilinmeyen yönleri makalesi üzerine konuşacağız. Hoş geldin Melike, nasılsın? Esin, hoş bulduk. Çok teşekkürler, iyiyim. Ee, öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Ee, bugün hakikaten bu konunun bilinmeyen yönlerini açığa çıkarmak, Türkiye'de biraz daha konuşabileceğimiz bir mesele haline getirmek üzere konuşacağım için çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Peki. Günümüzde sanat danışmanlığının bilinmeyen yönleri makalende. Ee, Türkiye için henüz yeni sayılabilecek sanat danışmanlığı üzerinde duruyorsunuz. Ee, sanat danışmanlığın aslında dünyada da henüz yeni olduğunu, başlangıcının 20. yüzyılın başlarına kadar uzandığını, neye göre, nasıl ve hangi fiyatları alacağını öğrenmek isteyen, yani eser satın almak isteyen koleksiyonerlere bir nevi yol göstermek, yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktığını söylüyorsun. Temeli Amerika'da atılan 1900'lü yıllarda Amerika'da sanat tarihçi, Bernard Branson ve e, Art Dealer Sanat Taceri diyebileceğimiz e, Joseph Duve'nin başlattığı diyebileceğimiz sanat danışmanlığı. Türkiye'de hangi noktada ortaya çıkma ihtiyacı hissetti? Ne zaman gelişti? Ee, belki şöyle bir şey sorabilirim. Çünkü başlangıç çok aslında çok kapsamlı bir yerden değiniyorsun soruya. E, temelinde aslında tabii ki yani dünya için genel anlamıyla yeni ve çok da bilinmeyen bir meslek. Tabii ki Avrupa'da ve Amerika'da yani batıda daha çok bilinen ama belki bizim ülkelerimize ya da belki daha doğuda daha da az bilinen ve bu kadar sistematik ve belki etik çalışılmayan bir alan burası. Ee, Avrupa'da çıkıp Amerika'ya gidiyor ve Amerika'dan sonra aslında dünyaya biraz daha yayılıyor. Türkiye'de tabii ki çok daha yakın geçmişten bahsediyoruz. Ve yakın geçmişinde söz ederken aslında biraz daha e, sanat danışmanlığından değil de sanat tacirliğinden konu ortaya çıkıyor. Temelim de şöyle bir yerden geliyor aslında bana kalırsa. Türkiye'nin sanat tarihi çok yakın dönem. Yani Batı'da sanat tarihi binlerce yıl olarak adlandırırken Türkiye'de neredeyse 150 belki 200 senelik bir geçmişten söz edebiliyoruz. Bu çok yakın olduğu için tabii ki e, sanat danışmanlığının bugün çok daha güncel ve belki çok daha az biliniyor olmasının sebepleri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü sanat tarihimiz yeni, yakın dönem. Yani düşündüğümüzde herhalde 5-6 kuşak önceye kadar dayanıyor. Belki biraz daha fazla ya da azdır ama çok yakın dönem olduğu için sanat tarih yazımında da bakıldığında, geçmişten bugüne gelin, işte 150 senelik bir şey konuştuğumuz için sanat danışmanlığı oldukça yeni. Yani sanat tacirliğiyle başlıyor Türkiye'de de ama bir noktada sanat danışmanlığına bugüne evriliyor ki her ikisinde de sürdüren farklı farklı insanlar var Türkiye'de. Ee, yine tabii ki şöyle başlıyor, biraz e, nasıl başladığından söz etmem gerekirse ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçla tabii ki şöyle, 1900'lerin başında yine Türkiye'de de bazı yapılan sergilerde işte Galatasaray sergileri, Beyoğlu'ndaki önemli sergilerin birçoğunda satış olduğunu çeşitli gazete me e mecmualarda okuyoruz. Ama şöyle bir şey var ne kadara satıldı, kime aldı, bunun bedeli nasıl belirlendi bunlar gazetelerde yazmıyor. Yani daha Türkçe anlamda söyleyebileceğim. Çünkü ben de doktora tezimde bu konuya yani benzer yerlerinden dönem sanatçayar araştırması yaptıkça görüyorum. E ve bunlar benim için önemli alıntılar. Ama hiçbir şekilde bugün konuştuğumuz konular e, birebir yazmıyor. Genel anlamıyla şöyle, Türkiye'de aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Erken Cumhuriyet'ten sonra, yani 1950'lerden sonra ilk galeriler kurulmaya başladığında işte İlk Mayan Sanat Galerisi, belki daha bilinen noktada işte e, bir adım atarak biraz piyasa denklemi. Çünkü galeri demek, kar amacı giden sanat mekanı anlamına geliyor. Ve bu tabii ki çok basit bir şekilde sanatçı, koleksiyoner, danışman, galerici gibi işte bazı e, işbirliklerin olduğu, çalışma stratejinin kurulduğu bir yapıyı bize getiriyor. Haliyle aslında artık galerilerin kurulmaya başladığı, sonrasında banka galerilerin, özel kurumların, işte 80'lerde Türkiye'deki en büyük atak şeklinde gelişen e, yeni galericiliklerin, işte ortaya çıkmasıyla aslında biraz daha şekillenen bir meslek. Yani kısacası Türkiye'deki gelişim bir ihtiyaç olarak neredeyse ki katan 150 sene diyebileceğimiz yakın geçmişe odaklanarak ortaya sanat tacirliğiyle başlayarak çıkıyor. Peki sanat danışmanlığı kavramı içerik olarak hangi kapsayıcıları içerir? Yani siz bir akademisyensiniz ve yani aynı zamanda hani çok önemli galeri ve kurumlara sanat danışmanlığı yapıyorsun. Ee, senin için sanat danışmanlığının tanımı nedir? Sanat taciri ve sanat danışmanı arasındaki fark nedir? Daha da e, önemsiz senin de dediğin gibi, değindiğin gibi de. Ee, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz sanat ve kültür yönetimi bölümlerinin önemi nedir bu konuda? Evet. Uh -huh. Ee, güzel bir soru çünkü ben bunun farkını ortaya çıkarmak üzere çeşitli çalışmalar yapıyorum ve kendim çalışırken de bunu biliyorum. Ee, sanat danışmanlığı neleri içeriyor? Aslında başlı başına çok daha kapsamlı bir tarafından söz ediyoruz. Öncelikle sanat tacirliğine belki biraz ondan bahsetmem lazım. Sanat tacirliği e, yine koleksiyonere bir iş aldırmak. Ve işte bu işin koleksiyona girmesi üzerine galeriyle diyalog kuran ve işin teslimine kadar süre geçiren kişi bir noktada. Ama şöyle bir farkı var, sanat danışmanı bu işi birazcık daha misyon güderek yapıyor. Yani tabii ki sanat tacirinin burada başka bir açıdan görmek gibi bir niyetim yok ama ağırlıklı şöyle ilerliyor. Sanat taciri neticede kazanacağı komisyona ve bu işin satışına odaklanıyor. Ama sanat danışmanı özellikle bir koleksiyonu temsil ediyorsa, koleksiyon için çalışıyorsa ve o koleksiyon o danışmanla da anılıyorsa olabildiğince nitelikli ve dikkatli iş seçmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla burada aslında şey daha az, e, para kazanma gayesi bir noktada daha az. Çünkü doğru işi seçmediğiniz, koleksiyona düzgün, hakikaten o koleksiyonun yapısını güçlendirebilecek, belki puzzle'ın bir parçası haline getirebilecek iş koymadığınız zaman gerçek anlamda sırıtıyor. Ve bunu yapamadığınızda tabii ki sanat danışmanı olarak siz de zor durumda kalıyorsunuz. O yüzden belki şöyle bir şey, sanat danışmanı, hem koleksiyonu yani yönettiği koleksiyonun bütün çerçevesini iyi bilecek hem de e, koleksiyonerle aynı mentörlük seviyesinde olabilecek. Onu yönlendirirken koleksiyonun ilgi alanını, estetik kaygılarını, tartışma alanlarını, hayata karşı bakışını iyi analiz edebilecek. Aynı zamanda sanatçılarla, galerilerle, kurumla, ve sanat tarihiyle hatta sanat yönetimiyle çok daha yakın ilişkiler içinde olacak ve çalışan kişilerden biri olacak. Yani o yüzden bakıldığında birazcık daha sanat danışmanının genel misyonu etik denge içinde koleksiyon yapısını güçlü şekilde tutabilecek doğru işlere bir puzzle'ın parçası gibi tamamlayabilecek yapıtları bulabilmek ve onları hakikaten doğru koleksiyona koyabilmek. Bu tabii ki kendi içinde başka denklemleri de taşıyor. Doğru sanatçı, işte yükselebilecek sanatçı, bu eserin doğru olması gibi kritikler var. Sanat tacirinde genelde şu oluyor, A, B, C, Z işleri var. Bunun niteliğine, hangi döneme ait olduğuna, neden bu işin alınması gerektiğine bakmıyor Evet bu iş çok iyi alın. Yani bilseğer bu iş iyi mi diye sorursa evet yanıtı çıkıyor ve bunu aldırıyor. Kendisi kazanacak komisyona bakıyor. İş gittikten sonra devamlı hiç takip etmiyor. Sanat danışmanındaysa tam tersi şöyle bir durum var. Bu iş okey mi alınır mı iyi mi A, B, C, Z dediğimizin şu geliyor. Ya bu iş şu döneme ait bu sanatçının bu dönemine referans veriyor. Şu şu BNR'lerde yer aldı. Şu BNR'lerde yer almasın gerekçesi budur. Bu gerekçeyle koleksiyona katılırsa koleksiyona bu içerikte bir anlam ve güç kazandırır. Ya da tam tersi bu iş koleksiyona uygun değildir çünkü şu gerekçelerle gibi şeyleri, konuları bilmesi gerekiyor. Bu da tabii şunu getiriyor. Yani hem sanat yönetimi hem sanat tarihi bilmek, hem aynı paradigmalarda bu işlerin yönetimini yapmak Dolayısıyla bakıldığında koleksiyon yönetimi de aslında sanat danışmanlığının içinde önemli bir alan tutuyor. İşte sertifikasından, arşivine, belgesine, fotoğrafına ve hatta o işin hangi kitaplarda, yayınlarda çıktığına, gazete küpürlerine kadar derlenip toparlanması gerekiyor. Bu sanat danışmanlığı tarafında ağırlıklı yer alıyor. Sanat taciri daha böyle tek seferlik iş yapma tarafında olan kişiler gibi biraz daha biraz daha para odaklı. Ama diğer tarafta sanat danışmanı daha içerik ve nitelik anlamında güçlü bir yapı sağlıyor. Ee, yine birazcık bahsettim ama şu da önemli bence. Sanat ve yani bu alan bir eğitim modeli olarak sanat danışmanı yetiştiren bir bölüm yok. Ee, bu şey gibi değil. Biz okulda e, ders verirken de şey söylüyoruz. Ee, Dişli okurken mezun olan bir öğrenci dişçi olarak işte e, tıp okuyorsa doktor olarak mezun. Ama bize geldikleri zaman sanat ve kültür yönetimini okuduklarında sanat ve kültür yöneticisi çok geniş bir başka tabii ki bu başlıkla mezun oluyor. Ama kendi için o kadar çok farklı skalası var. İşte küratör olabilir, yazar olabilir, danışman olabilir, eleştirmen, müzeci, galerici herhangi bir şey olabilir. Çok geniş. Yani daha bir sürü meslek var farklı farklı. Bu alanda da şöyle bir şey bizim için önemli. Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü Son yıllarda sanat danışmanlığını da veren bir eğitim sınıfı açtı. Yani aslında bunların dersleri bizde artık veriliyor. Sanat ve kültür yönetimi baş, bölümü altında sanat danışmanlığı koleksiyon yönetimi verildiği için aslında sanat danışmanlığı biraz daha eğitim metodolojisi içinde geçmeye başlayan, belki biraz daha Türkiye'de ve dünyada tanınan, Artık sokakta daha rahat konuşulabilecek ve belki doğrusu yanlış bilinebilecek bir meslek haline geliyor. Dolayısıyla biraz daha literatüre katkı sağlaması adından sanat ve kültür yönetimi bölümünün önemli derslerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, sanat danışmanlığı, koleksiyon yönetimi gibi e, derslerinde. Çok teşekkürler Melike. Dilersem burada bir ara verelim hı hı. Ee, ve senin seçtiğin şarkı dinleyelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Melike Bayık ile sanat danışmanlığı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Melike, sanat danışmanlığı denildiğinde birçok faktörden söz ettik. Aslında galeriden sanatçıya çok yapılı bir bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini anlıyoruz buradan. Bugün Türkiye'de sanat danışmanlığı denildiğinde hangi ekosistemleri ve iletişim ağını dahil etmiş oluyoruz? Ee, aslında söylediğim gibi yani sanat danışmanlığı konusunda e, çok geniş bir bilgi birikimine, bilgi, bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu alanda çalışırken karşınıza birçok farklı noktadan soru gelebiliyor, problem gelebiliyor. Ve bunların hepsini hem e, gösterebilmek hem gerçekten yanıtlayabilmek lazım. O gerekçeyle aslında hem şöyle bir şey yani sanat yönetimini, galericiliği, müzeleri, sanatçıları, sanat tarihi her şey bilmek gerekiyor. Yani bu tabii ki çok geniş bir skala yani hakikaten ve gün be gün büyüyen bir skala yani sanat her an değişiyor dünyada değişiyor her şeyi takip etmek gerekiyor yani ağırlıklı olarak neler gerekiyor hangi sistemler gerekiyor ve nasıl iletişim ağlarına dahil oluyoruz. Belki ben biraz kendi hükümden bahsedebilirim. Normalde ben sanat danışma olmak gibi bir gaye gitmiyordum. Zaten bağımsız küratörlük ve yazarlık yapıyorum. Bir yandan üniversitede çalışıyorum. Ama tabii ki bu kendiliğinden gelişen bir durumu getirdi. Ve şu an bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum ve gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü yaptığım şeylerin yanında zaten sürekli takip ettiğim, düzenli olarak insanlarla iletişime geçtiğim bir taraf vardı. Ama yeni ne eklendi ve neler vardı? Galerileri, müzeleri, inisiyatifleri... Bağımsız sanatçıları çok fazla ziyaret edip hatta şöyle söyleyeyim birçok sanatçının zannediyorum 10 yıldır işte 10 yılı tamamladım sektörde çalışıyorum 10 yıldır tanıdım merak ettim hakikaten ilgi alanıma giren yakınımdan geçen her sanatçının üresine tanıklık ediyorum hangi seri hangi dönem çıktı neden bu seriye yöneldi? İşte ağaç resmi yapıyorsa neden ağaç resmi yaptı ve bu ağaç neden gibi birçok şeyi biliyorum. Ve mesela bir sanatçı şey söylüyor. Aa bu eseri hiç görmemiştim ya da koleksiyoner işte ya bu iş neden önemli dediğinde 2013 yılında şu şu gerekçeyle ortaya çıktı. Ondan sonrasında bu ama bu çok ara bir dönem işi ve bu sanatçı için şu açıdan kıymetli ve değerlidir ya da işte ellilerde çıkan bu iş şu açıdan Türkiye'yi anlatır ve önemlidir gibi yanıtlar vermek lazım. Haliyle bunların hepsini ekosistem bilmek gerekiyor. Ama dahası Müzelerle, özellikle galerilerle ve sanatçılarla dikkatli iletişimler ve hatta daha da önemlisi fuarlarla çok iletişim ağında kalmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan galeri, bağımsız çalışan sanatçı ve fuar haliyle hem açılan sergileri düzenli takip etmek hem bağımsız sanatçıların işlerini takip etmek ve diğer taraftan da tabii ki fuarları, dünyada olan fuarları yakından görmek gerekiyor. Bunlar piyasa kısmında analiz edip konuşabileceğimiz şeyler. Ama bir diğer tarafta şu var. Ben bunun yanında özellikle müze, biennial gibi şeyleri gezmeyi, inisiyatif sergileri gezmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü alabildiğine en deneysel, alternatif yaklaşımla üretilmiş işler hem biennallerde hem de inisiyatif sergilerde oluyor. Daha bağımsız projelerde bunları izleyebiliyoruz. Dolayısıyla benim için biraz daha heyecan verici olan taraf bağımsız proje alanlarını ziyaret edip koleksiyonlara kazandırabilmek. Ama tüm bunlara bakıldığında herkesle, sanat ortamında, diyalog kuran herkesle iletişimde halinde olmak gerekiyor. Sanat danışmanı bir bilgi kümesi üzerinden hareket ederek koleksiyoneli ya da büyük bir kurumu bir nevi o tarafa çekmiş oluyor. Bu bilgi subjektif mi, objektif midir? Bunu da konuşalım istersen. Yani sanat danışmanı objektif bir noktada durmalı mıdır? Yoksa sanat eleştirmeni ve sanat danışmanının birleşip ayrıldığı yerler nelerdir mesela? Şöyle bence kesinlikle e, olabildiğince şeffaf olmalı bütün ilişkiler ve anlatılar yani dolayısıyla çünkü şöyle bir şey e, belki geçmişte böyle bir fikrim yoktu ama sonrasında şunu düşündüm e, Emin Itay'la çalışıyorum ve Emin Itay'ın bir röportajı vardı orada enteresan bir noktaya değmiş hatta kitapta da söz ediyorum o kısımdan. Kendisi 40 küsur yıllık bir koleksiyoner ve ilk başlarda bu işi kendisi yapmaya başlamış, kendisi toplamaya, kendisi araştırmaya, gezmeye, görmeye başlamış. Ama belli bir zaman sonra şuna evrilmiş konu. İşte çok uzun zaman herhalde 40. yılına yaklaşırken biz çalışmaya başladık. İşte iki buçuk yıl olacak yakında. Ee, orada şöyle bir şeyden söz etti. Belli bir zaman sonrasında artık göz başka bir göze de güvenmeye başlıyor. Başka birinin gözünü, onun estetik kaygılarını, araştırma taraflarını görmek istiyor ve hatta artık o kişi yani onun hobisi olan şey benim işim bir yandan bakıldığında. Ben düzenli geziyorum. Onu tanıdıktan, koleksiyona hakim olduktan sonra daha rahat bir şekilde koleksiyona girmesi gereken ya da girmemesi gereken işleri analiz edebiliyorum. Dolayısıyla burada olabildiğince şeffaf olmak gerektiğini, bir noktada e, radikal olmak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü çevremde çok sıklıkla görüyorum hem kötü işleri, kötü demek istemem ama belki e, karamsal tarafı zayıf, daha formal tarafı yapısı güçsüz işleri anlatabilecek ve aldırabilecek çok insan var ki yapılıyor zaten. Ama diğer taraftan bu şeffaflık algısı içinde hakikaten birazcık daha radikal davrandığınızda bu işin neden olup olmayacağını ve gerçekten kendi içinde koleksiyonere en doğru şekilde aktarabileceğimiz bir güç olduğunu düşünüyorum. Ben bu açıdan bakıldığında olabildiğince e, radikal herhalde yanıtlar verdiğimi düşünüyorum çalışırken. Hem Emin Bey'e hem de başka insanlara bazen davranış, bazı şeyleri önerdiğimde danışmanlık yaptığımda sanat eleştirmenliği ve danışmanlık arasında aslında çok ciddi ayrımlar var. Eleştirmen bir noktada yazı yazarak aslında bu durumu anlatıyor ve e, metinlerinde buna yer veriyor. Ama sanat danışmanlığı tamamen öneri ve doğru işi bulmak üzere. Yani sanat eleştirmen özellikle Türkiye'de pek olmadığı hatta neredeyse hiç olmadığı için bu kritiklerin çok daha zayıf kaldığını, kritiğin olmadığına, birbirimizi eleştiremediğimizi düşünüyorum. Sanat danışmanı eğer gerçekten işini doğru yapıyorsa çok başka bir boyutta gerçekten güçlü müze koleksiyonları yaratabilecek bir güç taşıyor. Bu açıdan herhalde bu şekilde betimleyebilirim. Son sorum olarak makalenden bir alıntı yapmak istiyorum. Burada diyorsun ki, yani koleksiyoner gözünden bakacak olursak, koleksiyonerlerin alımlarında ise üç önemli öğe vardır diyorsun. Yatırım, prestij ve tutku. Bunları hesaba katarak hareket etmek danışman için sınırlayıcı bir unsur mudur? Ee, bu çok güzel bir alıntı. Hmm, bu aslında benim hocamın, Markus Graf'ın koleksiyon yönetimi dersinde anlattığı bir alıntı. Ben ondan alıntı yaparak bunu kullanıyorum. Bir koleksiyon alımında gerçekten yatırım, prestij ve tutku var. Ee, ama bu Türkiye'de çok değişken. Türkiye'de ağırlıklı olarak yatırım ve prestij kısmı var. Yani Türkiye'deki koleksiyonerler alırken şöyle alıyorlar. A, B, C, Z kişisinde yatırım işte atıyorum A sanatçısı var. Hepimiz A sanatçısı alalım. Yani Türkiye'de mesela sokakta işte kamusal alandan özel alana evlere kadar gördüğümüz hep aynı sanatçıdan alınmış işler var. Bu zaten tamamen e, yatırım meselesi. Evet işte pardon. E, bu tamamen prestij meselesi. Çünkü onda var bende de olsun. Onda varsa bende neden yok gibi. Bu şekilde alımlar var. Diğer taraftan yatırım tamamen para endeksi bir yaklaşım aslında. Çünkü bir sanatçı ya da bir eser yükselecekse onu kestirerek almak ve Türkiye yine bu tarafta çok yoğun e, çalışan bir koleksiyoner grubuna sahip. Ama en zayıf ve bence en zayıf demeyeyim. En az olan, en naif ve içten olan, çok daha duygusal yaklaşan bir grup var. Tutkuyla yaklaşan bu benim en keyif alarak çalıştığım grup. Çünkü şöyle aslında bir soru var bence kritik olan. Bir eserle yaşamak istiyor musun? Ya bu soruyu kendinize sorduğunuzda yani bu hakikaten bir işle evlenmek gibi. Yani her gün onu görmek, her gün ona bakmak, her gün ona bakma yeni bir his almak. Yani bu çok kritik bir şey. Çünkü karşında düzenli izlediğin, belki senin ona baktığına, onun sana baktığı, sürekli yüzleştiğin bir eser var. Ve bu eseri her gün görmek istiyor musun sorusu, her gün onunla yaşamak istiyor musun dediğinde Evet diyorsan ya bu şuna geliyor hakikaten. Sen tutkuyla yaklaşıyorsun ve bu işe aşık oldun. Gerçekten bunu söylüyorum. Ya bu işe aşı, aşık olma meselesi, onunla her gün zaman geçirmek isteme meselesi bana inanılmaz naif geliyor. Çok da pastoral bir tarafı, epik bir tarafı var bir yandan. Bir işi gerçekten tutkuyla alıyorsanız hakikaten onunla ömür boyu yaşıyorsunuz. Onu elden çıkarayım, onu görmek istemiyorum demiyorsunuz. Belli bir dönem depoya gitse bile... Eninde sonunda yine evin işte iş yerinin farklı bir yerine sergilenmeye devam ediyor. Bu açıdan tutku çok başka. Yani Türkiye'de gerçekten çok az insanda olan bir şey. Ve ben çok şanslıyım ki tutku üzerine alım yapan bir koleksiyonerle çalışıyorum. Bu açıdan gerçekten kıymetli. Diğer tarafta prestij dediğim gibi yani kendi içinde bana kalırsa oldukça sınırlayıcı ve belki de koleksiyon yapmanın mentalitesini çok daha temelde Anlayan ya da belki o, üzere, o konu üzerine ilerleyen insanlarla ilişkili bir durum. Çünkü başkasında var bende de olsun mantığıyla alım yapıldığında hakikaten karşınıza şu çıkıyor. Birbirinin aynısı kopya edilmiş koleksiyonlar görüyorsunuz. Özel bir yapısı olmayan hiçbir şekilde kendi kimliğini ve dilini oturtamamış koleksiyonlar karşımıza çıkıyor. Bu açıdan kıymetli bulmuyorum. Yatırıma tekrar döndüğümde ise yatırım zaten elime güçlü e, yükselebilecek iş alayım ve onu elden çıkarayım mantığı olduğu için sürekli zaten bir devir daim var ve hiçbir zaman kimlikle oturup işte tamamını bütününü görebileceğimiz bir yapı olmuyor. Dolayısıyla bana kalırsa evet çok önemli üç önemli e, yaklaşım var ve bu Marcus Graf'ın alıntısıyla yatırım, prestij ve tutku. Bunlara baktığımız zaman da e, danışmanı bence sınırlayıcı bir unsur değil. Şu açıdan sınırlayıcı unsurlar olabilir. Ben öyle çalışmadığım için belki bu bir soru biraz daha enteresan elbette ama koleksiyoner nasıl bir edimle alıyorsa, yatırım prestij ya da tutkuyla alıyorsa belki ona yönelik önerilerde bulunabilir. Ama her durumda koleksiyona doğru işi katmak her zaman çok zor bir iş. Çünkü daima şunu yani siz tutkuyla alınsa dahi şunu düşünüyorsunuz. Ya bu doğru iş mi? Yatırım değeri var mı? İşte müzayedeye çıkar mı? İkinci el pazarına çıktığı zaman ne gibi yaklaşımlarla piyasaya verilir? Yani şunu görüyorsunuz işte bir liraya alınmış bir iş, müzayede çok daha düşük rakamlara görünebiliyor gibi. Ve bunlar tamamen böyle tuhaf sanat dünyası piyasası kritikleri. Haliyle her zaman iş almak, her zaman danışmanın sınırlayıcı unsurları çok var. O sınırların içinde dans etmek hiçbir zaman kolay değil. Ama bana kalırsa bu üç madde içinde yatırım, prestij ve tutku da en kolay çalışabileceğimiz şey tutku. Çünkü gerçekten bir işe aşık olduğunuz zaman aşık oluyorsunuz. yani Ve bunun hiçbir zaman altı üstü sınırları, çizgileri, yaşamak istemediğiniz tarafları kalmıyor. Ve eğer doğru bir işse gerçekten bu hiç düşünülecek bir şey olmuyor. Gerçekten çok kolay, çok rahat ilerleyebileceğiniz bir nokta. Dolayısıyla sanat danışmanının bir koleksiyonerle çalışırken en hakikaten aktarabileceği, iletişim kurabileceği yaklaşımlar bu gücü üzerinden anlatılabilir. Belki sınırlı vaktimizde sanat danışmanlığı konusunu ayrıntısı olarak ele almış olduk. Ee, çok teşekkür ederiz katkıların için. Ee, Esin ben çok teşekkür ederim. Umarım e, dinleyicilerde keyif alacaktır. Hakikaten e, güzel olduğunu, hakikaten aktarım yaptığını biraz daha anlatabildiğimizi ümit ediyorum. Çok teşekkürler tekrar davetin için. Seninle konuşmak harikaydı. <gülüyor> Seninle de öyle. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Dinleyicilerimizde keyif alacağını e, tahmin edebiliyorum. Çok güzel bir program oldu. Harika. Evet, bugün Ben Buradan Okuyorum programında Melike Bayık ileydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.